Şehir İslam Cekireya el sadi, tasavvuf ve tarikat büyükleriyle bir araya gelmeyen her fakir kupkuru katıksız bir ekmek gibidir diyor. Bak, fakir. Eğer gönül ikliminden istifade edememişse, tasavvuf nişvisinden nasiplenmemişse kupkuru katıksız bir ekmek gibidir. Diyor. Zira ilim ağır sorumluluklar isteyen bir hasettir nefsin alimlere karşı kurduğu aldatıcı tuzaklar pek çok ve çeşitlidir. Değil öğrenciler çoğu zaman alimler bile kendilerini onun ağına düşmekten kurtaramazlar buyurdu. Alim ve fakihler için ki nefsin oyunlarına karşı kamil bir mürşide ihtiyaç vardır diğer zümre için artık siz düşünün. Bilmek ayrı şey nefisle mücadele etmek ve onu terbiye etmek tamamen farklı şeydir. Çoğu kere insan Nefsin etkisiyle ilmi başkalar için öğrenir. Yaşamayı ihmal eder. Birlikleriyle yaşantısı aynı paraleli değildir. Bunun içindir ki her tabakada insan kalp ilmine, nefis teskiyesine ve muhasebesine ihtiyaç bulundurur. Dolayısıyla nefis teskiyesi ve muhasebesi için mutlaka bir yola sürük etmek icap eder. Bir yola girmek gerekir. Bir bendeye teslim olmak gerekir. Bir yol göstericiye, iyi bir tabibe, hastalıktan müzdaripsin sen. Bir derdin var, efendim hemen bir kasaba gitmesin değil mi? Hocam hastanın ne işi var kasapta? E şimdi biraz cerrahlar kasap gibi de onun için araçları soruşturursun sıf kasaplık yapanları değil de işin evli olanları bulmak istersin. İyi bir tabibe. Bu sağlığımız için ki sadece dünya hayatımıza son verecek bir cerrah en kötü ihtimalle. Ama kalbi hastalıklarımız bizim ebedi hayatımız ilgilendiren bir şey. Dolayısıyla onun için de iyi bir tabibe, kalp tabibine gitmek gerek. Bu işin mutahassısına gitmek gerek.